ولا <وَالبراه> dersinin در dersindeyiz در ستاب عقی دتھس سیلف سالحہ سیلف سالح kitabından دیسی devam ediyoruz. دوا میں درس عقی دت سیلف سال 5. asıldır. Bugün ولبرا dersteyiz. شن anlattık, اصل yaptık. Belavel Baran'ın ondan sonra önemli olduğunu, dinin asaslarından olduğuna dair altı tane madde saydık. Bugün oradan devam ediyoruz. Aynen metinden okuyup devam ediyoruz. ehl sünnet vel cemaat, dostluk ve düşmanlık prensibinin dinen bütün Müslümanlara farz olduğuna, hatta bunun La İlahe illallah diye ifade edilen tevhid şehadetinin bir gereği olduğuna inanırlar. Bu, akide ve iman esaslarının en büyüklerinden biridir. Bütün Müslümanların ona riayet etmesi gerekir. Kur'an ve sünnette bu esası vurgulamak için çok sayıda nas gelmiştir ki bazıları şunlardır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Zira onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir.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 bilintiriyor. Velawel bara dedik ruknun rakin. Asas önemli bir temeldir. Ne de selef-i salihîn akidesinde olmasa olmazdır. Demek ki hükmü nedir? Burada işte diyor ehli sünnet vel cemaat icma'n velawel bara nedir? Diyor burada vaciptir. Vacibun şer'an. Şer'i bir vaciptir. Her müslümanın üzerine Nedir? itikat etmesi lazım. Bunu canlandırması lazım. وَلَا bara Dedik Nedir? Dost وَا düşman Kim bizim dostumuz olur? Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostu? Müminler, Musulmanlar, Salih insanlar, Evliya Allah'lar ve هاکزا. Kimdir Allah'ın düşmanı? Çafirler, Müşrikler, Fasikler, Facirler, de Buların akolunda, bunların matodunda giden isimleri ne olursa olsun olardır. Burada nereden başlamış? Dedik bu dostluk, düşmanlık cennetten başlamıştır. Ne zamana kadar devam edecek? Ne ne kadar yer üzerinde insan var ise bu mesele devam edecektir. Çünkü çifrin başı şeytan Allah'ın hikmeti yarayı dünyanın sonuna kadar kalıyor. O kaldıkça ne olur? Vela vel bara akidesi canlandır. Bu da bir intiham tarlasıdır. Bundan dolayı kim iddia ederse hoşgörü, tüm insanlığa hoşgörü, o nedir? İslamiyet'i yan anlamamış, yen Yehudiler, Hristiyanlar teki, İslamiyet'i bozguna uğratıyor. Neden? Çünkü bu intiham tarlasıdır. Ne? İntihan meselesidir velavel bara. Babamız onun yüzünden cennetten çıkmış velavel bara yüzünden. Yer üzerinde savaş oradan başlamıştır. Allah'ın dostları var, düşmanları var. E bizim de olması lazım. Her çeşe hoşgörü gösteremeyiz. Müminlere oları iddia ettiği hoşgörüsü değil, onlardan 10 on katı da gösterebiliriz. تم ایمشاہ. Tokatı vursa مؤمن bu yüzüne bu bir tarafın çevirirsin vur dersin kardeşim. Niye vuruyorsun deme. Koş görünün tam zirvetini. Ama کافر öyle değil. کافرلہ bir ara fasık da olsa bizim düşmanımızdır. Ama uygulamaya gelirken farklıdır. Savaş atan کافر Onun zerre eder. Ne mehabbet, ne hoşgörü, ne güler yüzlük karşılamak haramdır. Ama zimmi kafir, bizim şemsiyemizin altında yaşayan bunlara hoşgörü gösterir şey babından. Sevmeriz bak. Sevci ayrıdır, hoşgörü aittir. Kalbimizden buğz ederiz. Ama o buğzu dışarıya vurmarız. Yani o buğz fiillere dökülmez. Yani tutup bir kafiri öldürmeriz, dövmeriz. Neden? Adam savaş açmamış bize Tam tersine bizim şemsiyemiz altında yaşıyor. Hoşgörü göstersek ona da onun kalbini İslam'a imşatmaktan dolayı hidayet, hidayet verilsin diye onu Yoksa onun haricinde olmaz. İşte bu nedir? Vela vel bara ehli sünnetin icmağına göre vaciptir. Dinin en önemli usullarındandır. Her musulman dedi la ilahe illallah vela vel bara'yı ilan etmiş olur. Yani çünkü vela vel bara asıl olduğu için cereç yoktur sen buna delil isteyeceksin. Delili nedir? La ilahe illallah. Zaten bu vela vel bara'dır. Nefi ispattır. Allah'ı ispat ediyorsun. Allah'ı Teala'dan haric bütün ilahları ne yapıyorsun? Nefi ediyorsun. Yok diyorsun, inkar ediyorsun. İlahler var çok. Ama hak ilah bir tane Rabbil aleminin. Onun için Allahu u Teala iman ettin, onların dostları var, düşmanları var, ona da iman etmek zorundasın. Bu budur. Bir artı bir yanlış kabul etmez. Kimse de burada edebiyet yapma hakkı yoktur. Hoşgörü, ne kadar biz mustaz'af olsak, Müslümanlar, bu akideyi canlandırmamız lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir dene bir münkeri gördü, men ra'a minkum munkeran. bir münkeri gördü onun inkar etmesi lazım. Eğer eliyle yapamıyorsa eee diliyle. Diliyle yapamıyorsa kalbiyle. Hadelik o iman. <gülüyor> o da imanın en zayıf noktasıdır. Biz zayıf durumda kaldık. Çefereler bizim başımıza. Biz oların şemsiyesi altındayız. Sevgi gösteririz hayır. Ama biz de ne yaparız? Onlara z Durmarız. Neden? Çünkü biz müstazafık. Ama sevci, kalpte olan sevci hiçbir zaman beslenilmez olarak Ondan dolayı bir günde dinler arası diyalog, hoşgörü, bunlar şeytanın bir hilesi, bir oyunudur. Bir musulman la ilahe illallah dedi, bunlara aldanmaması lazım. Hatabildim mi? Belki bunlar, bunu iddia edenler bir kısmı de samimi olsa ama ne dediğini de bilmiyor tabi. Bizim gibi detay yapsa olur. Ama her çeşe hoş göre, her çeşe barış, her şey bizim kardeşimizdir, kim la ilahe illallah dedi cennete girer, o ne illallah dediğini bilmiyor. Aslan la ilahe illallah diyen hakiki cennete girer. E bir günde Yahudiler hakiki diyorlar mı? Allah'a şirk koşuyorlar. Nasıl cennete girerler? Hristiyanlar diyorlar mı? Hayır. Minbâ bi'evle با O birileri hiç demiyorlar. Ondan dolayı bizim içimizde bile Musulmanların içinde la ilahe illallah hakkıyla demeyen biz onlara sevgi besleyemeyiz. Ne yaparız? oların bu fiillerini buğz ederiz. Bunun geleceğiz inşallah. Burada یا نحمد e, İman eden. İman yani, evet. <gülüyor> hocasına اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے dahil değil Ya رجید یا ای períھی ر � ho trulyislے ای سامنین ای ای منی درNS حقیل ای منی در illallah یا حقیلuyی لا الاج در legislature یا onu çağırıyor. Ne deriz biz? Amenu. Ne lazım? Ya لا الاج در Значит اللہ اللہ تعالیٰ ای یہ شاٹ پیر باخارم نہ بھئی رب ڈیمیک چیبر خیر در La تاخی دولی بینم لاکھی لہ تاخی داد سکن ہاں تھینکھو yapmayın. Neyi نئیم dost. Kimi yapmayarım? Benim düşmanım o sizin düşmanınız. Burada ne çıktı orta yere? La ilahe illallah çıktı. Biz dedik Allah La ilahe illallah diyorsun. Allah'ı sevirsen Allah'ın düşmanları var. Allah'ın düşmanı, kimin düşmanıdır? Müminin düşmanıdır. Otomatik. Yanlış kabul eder mi? Yetmez. Delil? işte ayet. Aduvvî ve aduvvakum. Benim düşmanım o sizin düşmanınızdır. رب العالمین diyor bunu. Ne oldu bu? Bunu bilmemiz lazım. Demek ki bir dene Allahu u Teala'nın düşmanını düşman etmese o مومن değil. Ayet hep açık. Tefsir ister mi? Hayır. Yani bir dene düz Arapça biliyorsa bunu bile anlar. Onun iç alimler de bunu üzerinde oturtmasında du durmuşlar. Tefsirinde durmamışlar fazla. Çünkü açıktır. Nasıl toplumda bunu oturtuyorsun? O onun tefsirinde durmuşlar. Yoksa ayet apaçıktı. Sonra Allah Teala açıkluyor. Dost edinmek nasıl olunur? Belki bir de ne diğer Tehvil eder. Tehvil kapsın da Rabbil Alemin kapatıyor. Fıkhi mesele değil ki. Fıkhi meselede seni iştihat, yanlış iştihat kurtarır. İtikadi meselede zordur. Yerine göre hiç kurtarmasın. Kurtarırsa da çok az yerde seni niyetin kurtarır. Halebele bariz yerlerde velavel bara meselesinde dinin aslı olan meselelerde kurtarmaz. Ne diyor? Rabbil alemin iştikat kapısını kapatıyor. Diyor ki: "Tulquna ilehim bil mawedde." İşi bitirdi burada. Nedir dostluk? Olara sevuci Ne yapıyorsunuz? Besliyorsunuz. Sevgi nedir? Sevcinin tanımı nedir? Bir kalp bir ister bir şeyi hoş, hoşnut olur o şeyden. O şeyi gördüğünde rahatlar. Bu sevgidir. Hiç Allah düşmanını gördüğünde rahatlar mısın? Rahatlarsan sen bizim tayfadan değilsin Rabbil Alemin diyor. Müminlerden değilsin. سن bir, bir, bir, değilsin. Değilsin. Değilsin. bir arada olmaz سے د Ama biz ileride derslerde geleceğiz ki bu kaidedir ama olabilir ben bir kafir, düşman değil dediğimiz gibi benim babam da olabilir, kardeşim de olabilir, amcam da olabilir, akrabam da olabilir. Buna güler üzülü edebilirim. Bu meveddeye girmiyor. Bu nerededir? Kalplerini almak için iyi. Ama mevedde esas nerededir? Kalptedir. Sevci kalp amelidir. Onun için. Bir çafir sevilmez imkanı yoktur. Bu bir. İkinci allah Teala diyor ki bunları hiç sevmeyin. Neden? Sevmeyin çafirleri hatırlattırıyor. Yani bir tane gelsin bir günde olabilir hocadır, Şeyh-i Kılıçlan'dır, Allame-i Cihandır. E, e hoş görü der. Değil mi? E bunlar da la, la ilahe illallah diyorlar. Ha? Derse Allah-u Teala bunun da kapatıyor. Bu türlü insanlar ister deccel olsular dinli bozgunlardan olsular ister iyi niyetli olsular cahil olsular ama ehl-i cehaletleri onları dalalete sürüklemiş ne diyor ne için ya Rabbi وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّهِ çünçüdür onlara dost dost edinmeyin Sevci beslemeyin. Çünkü Allah Teala diyor, hatırlatıyor bize. Bunlar sizin, size geldiği hakkı inkar ettiler. Demek ki La ilahe illallah kurtarmaz insanı. Ne kurtarır? Muhammeden Resulullah. Kisi bir yerde olması lazım. Çünkü sen La ilahe illallah'ı hakkıyla anlamak için Muhammeden Resulullah'a başvurman lazım. Neden? Çünkü bir tane gelir sene diyer ki e, Hz. İsa ile Hz. Musa'da la ilahe Evet gelmiştir. Öyle inanmasak kafir oluruz. İnanıyoruz gelmiştir. Ama Allah Teala bunu bize haber veren diyor ki Yahudiler, Hristiyanlar çifreol. لَقَدْ كَفَرُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالُوثِ Allah Teala ayetten Yahudileri ve Hristiyanları tekfir ediyor. Ayrıca Allah Teala bize haber veriyor Kur'an'da ve resulünün diliyle Yahudi ve Hristiyanlık dinin olmuş, bozguna uğramıştır. Şirke gitmiştir. Bu Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın dini değil bunlar. Velâçi kılıf mensuptur ona genelde. Ama değil. Çünkü Allah Teala diyor kafir Bunlar sizin geldiği, size hakta ne yaptılar? Kafir oldu. Bu ehli kitap için öyle geçerlidir. Ehli kitap olmayan zaten onlar cehennemin odunudur. Onlarda kimse mücadele etmiyor. Onlar ister kimlikte musulman olsun, ister desin sabaha kadar ben musulmanım. Bu geçer mi? Terazide? Geçmez. Terazide ne geçer? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah vasıtasıyla onu canlandırma. O kadar. 2. ayet Tevbe 24'tür. Tevbe 24'te Rabbül Alemin şöyle buyuruyor, buyuruyor. Kul in kana aba'ukum وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ومساكن ترضونها احب احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم Ey Resulüm, ey Muhammed, de, haber ver. Kime? bütün رسول لان ki, ki, babanız babalarınız Yani burada ne giriyor? Milliyetçilik. Ata. Atalarımız. He? İşte biz bu kavumdanız. Atalarımız böyledir. Ben ne, ne atamdan? Atam kafir ise ben ondan beriyim. Övünmem onuyla. Benim atam kimdir? Atalarımda musulman var ise olardır. Ondan oyuna ben onlardan övünmem. Eğer babalarınız veya oğullarınız Ya kardeşleriniz, ya eşleriniz, ya da aşiretiniz. Aşiret dedim burada. Ne girer içine? Memleketin girer, mahallen girer vs. Derneğin girer, cemaatin girer. Hepsi dahildir içine. Yen de mal için. Mallarınız. Hı? Yen de mesleğiniz, ticaretiniz. he Yen de evleriniz, şatolarınız, villeleriniz, oturduğunuz evler, yurtlarınız, ha he? Bunlar hepsi. Eğer Allah ve Resulundan ve O'nun yolunda cihattan size daha sevimli sevimliyse siz ne yapın? فَتَرَبَّسُ Tarabbus nedir? He? He? beklemek de ama nasıl beklemek normal beklemek değil eli tetikte bekleyin yani her anda size Allah'ın azabı gelebilir her anda çünkü siz savaş açmışsınız Allahu Teala فتراببسو ben düşmanımı terabbus yapıyorum yani elim tetikte nasıl bir tene vermişler nedir anlasa ne diyorlar ee, keskin nişancı, keskin nişancı. Keskin nişancı savaşta nefes bile almaz. Tetikte iğneyden şeyi tutmuş birbirine. Eli tetikte düşmanı nasıl fareyi delikten çıkartacaksın yakalar? Düşmanı öyle yakalar. Buna ne diyorlar Rabza? Tarabbus. Eli tetikte. Siz de eliniz tetikte Allah'ın azabını bekleyin. Yani bekleyin. Gözünüz ayırmasın. Her anda gelebilir. Ha? Allah'ın emri gelir. Sonra Allah-u Teala ne diyor? وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Fasık nedir? He? Fasık şeyinden çıkmış. Yolundan çıkmış. he Fasık yoldan çıkmış. Allah'ın sınırlarını açmış. Neyden? İster tevilden, ister bil bilmeyerek hepsi fasıke داخıldır. Bilirsin. Ehl-i sünnette yerine göre fasık büyük füsuk var küçük füsuk var. Küçük füsuk nedir? Bir dene اللہ تعالی ساہد یعنی دلچر Benin eylin cavurundan kafirinden değil sadece. Babam da olabilir bu. Bunu kimi için diyor? Müslümanlar için diyor. Bedir Savaşı'nda baba oğul babaya karşı kılıç kaldırmıştır Müslümanlardan. Baba oğluna karşı, amdesine karşı, dayıya karşı, aşiretine karşı bu tarafta baba o tarafta oğul, bu tarafta kardeş o tarafta bir kardeş. Ne diyorlar? Ya nasıl olur? Sıla-i Rahim. Şeytan geliyor. Ama yoktur bunlar. Kapanmış kapılar. Hazreti İbrahim ilan etti mi Peygamberlerin babası. Haniflerin imamı. Dedi bizim yolumuz burada ayırdı. Biz sizden beliyiz. İşte bu ayette bu konu kapanmıştır. Bunlar hepsi bize Allah ve Resul'la ve Allah yolunda cihad da var. Allah ve Resul'ü dedir allah Teala zaten burada niye Allah ve Resul'ü cihad diyor? Buna da bir esprisine baksak. Çünkü Allah'tan daha sevimli olsa dese yeterdir. Değil mi? Resul, cihad, namaz, niyaz bunlar nedir? Hepsi Allahu u Teala'ya tabi itler. Bunlar Allahçı olsa tamamdır. Ama ne dedir? Resul Bir tane çıkmasın bizim için ilahiyetçi, maalci, de bilmem neci, desin Hıristiyanlar da cennete girer. Bak burada Resul var, ek var, Resul şartı var. Bir tane de, o telefonu kapat, kapat. Bir tane de demesin bize, cihat yok. Yani, Demesin bize amel gerekmez Burada ameldir Amelin de en zirveti nedir? <gülüyor> zirveti senamil islam cihad burada شریati temsil ediyor Yahu bir mucahit Cihada giderken ne demektir? Yani bütün amelleri yapmış Gitmiş en zirvetini yapıyor Bugün facebookta Bir tane arkadaş Samimidir ama facebook Cihatçılardandır Yani hanımının yanında oturmuş. Yazmış evliyim de. Adını da Halid ibn Velid koymuş. Ha, maşallah. Yazmış. Biz geçen gün ne ders yaptık en son dersimiz? Ee, şey. E, misafiri ikram etmek imanın şertlerindendir. Şeyhindendir, şöbelerindendir. Diyor hocam. Yok hoca da diyemiyor. Abdullah yolcu. Böyle yani şeyfine göre sallıyor. Şu anda Çeçenistan, Irak, bilmem neresi zamanıdır. Ne bahsediyorsun misafirlikten? Şimdi bir tane misafirin hükmünü bilmeyen cihade geçse bu cihad yapabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musulmanları yetiştirirken 13 sene Darül Arkam'da ne yaptı? Oların imanlarını yerleştirdi. Bir derine imanı elde etmeyince sen cihad yapabilir mi? Onun için bu ayette cihad nedir? En son zürvedir. Yani kanını hayatını Allah orucuna koyuyoruz. Ben misafir ferver yapıyorum. Ne yapıyorum? Yani bu amelin basiti bir tarafıdır. Ama cihad nedir? En zürvetidir. Namaz kılmak bunlar hepsi güncel meselelerdir. Olması olmazdır ama bunlar o kadar şey değil yani. Ama cihad nedir? Yani sen hayatını Allah yolunda koyuyorsun. E bunu yapmak için ne ister arkadaş Halid İbni Velid? Ne ister? Keşke Halid İbni Velid gibi olsa bu arkadaş da başımızın üzerinde yeri var. Ama oturmuş buradan, he, hanımının yanında, masanın arkasında evden cihad yapıyor Facebook'tan. Böyle şey olur mu? Bak Allah subhane ve teala cihadı en zirvette gösteriyor. یعنی yani size her جی ہاد giden verimli miydi Hayır. Birçokunu böyle o zaman Facebook yok ama böyle dilleri uzun altılarına bile işidiler gördüler. Göründü. Bu cihad böyle kolay iş değil. Bu cihade gelmek için cihadın fıkhını bileceksin. Bu cihadın fıkhını Resulullah sünnetini koymuştur. 13 sene Darül arkamda mücahid yetiştirdi Bedir için. Bedirdesin sanki 300 tane nasıl 1000 taneye galip geldi. Evde oturmuştu Facebook'un önünde mi? Değil. Adam yetişmişti. Akidenin her püf noktasını bilmiştir. Onun için mücahit cihada gitse gitmez, gitmeden önce İslam'ı anlaması lazım. Hakiki mücahit budur. Bu neden Allah bizi zefere kavuşturur? Böyle Facebook cihadı ile bunlar hikaye. Biz dinimizi öğrenmek zorundayız. Her nuktasını öğrenmek zorundayız. Bir de bu din tamamlandı diye bitmedi. Bu din tamamlandı ama Mekke, Mekke medeni dönemi davetin üslubunda var. Tatbikinde, uygulamasında yoktur. Din tamamlanmış. Mekke'de şeriat yok yoktur. Bugün de işte biz Mekke dönemindeyiz. Şeriatı uygulayamayalım. Namaz da yoktur o zaman. Olur mu böyle şey? Biz kendimizi yetiştireceğiz. Cihadın en büyüğü insan gücünü nereden alır? İmandan alır. Antrenmandan alır. Antrenman bir vesiledir. Ama asıl cihad nerededir? Buradadır. İmandan alırsın. Dev bir Rus köpekleri vardır savaşta. Afganistan cihadında bir küçücük Yemenli mücahidinin önünde bu, bu kadar kuş gibi oluyordu. Neden? Bunda iman cücü var onda yoktur. Vallahi böyle tutsa adam iki büker Rus. He? Ama iman yoktur onda. Bunda iman var. Zırpıyor, panceri sokuyor. Bayez silah savaşında. silah حقیقی مسافر فرور gidenler Orada cihada giderken کافر karşısında duraçan cennetin kokusunu alıyor. O cennetin kokusunu almak için ne ister? E sen cenneti tanıyacaksın, bileceksin. Yaşayacaksın. Çok önemli meseledir. İşte ولا vel bara buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu yaşamak lazım. Şeriatı yaşamadan biz ولا vel bara da yapamayız, cihat da yapamayız. Allah Teala diyor ki burada vurgulu konuşuyor Rabbil Alemin. Başka ayetlerde böyle değil. Burada diyor Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihat. Yani dinin en zirveti. Nasıl olur? Bir de ne cihada getmişse yani her şeye inanmış, bütün inceligi ne yapmış? Hem fıkhını bilmiş hem canlandırmış onu. رسول اللہ دشمنی دشمنی جری بچ o, o saha, düşmanın içine e, sokuluyor ve ölme ihtimali çoktur. Ama giriyordur. Allah'ın izniyle de birçoku kurtarıyordu. Hazreti Halid zehri bile içti. Bir şey olmadı ona. Bir sahabe kendini mencenikle attılar. Surun üzerinden düştü ceyran gibi ayağı üzerinde Kapıyı açtı. Bu ne ister? Bu iman ister. Bu iman istemek için işte kalbinde miskal-i zerre bu sahabeler kimiyder arkadaşlar? Bunlar babalarına klint çekenleriydi. Ne için? Serseriliğinle mi haşa? Neyinden dolayı klint çekti? Allah'a sevgisi. İşte Allah'ın dostu benim dostumdur. Allah'ın düşmanı da benim düşmanımdır ister babam olsun. Ama Allah Teala aynen zamanda diyor ki baba annene üf demem. Üf deme bile. Üf nedir? En az şikayettir. Sonra diyor geçin ayette, iyi geçin onların ayette. Ve sahibuma bil ma'ruf. İyi geçin. Fakat ne diyor Allah Teala? Ve la tuti'huma. Onlara uymayı taat etme. Bunları sahabe bilmiyordu. Biliyorlardı. Ama o ne zamandır? O ne zaman bizim şemsiyemiz altında yaşadılar? Eee zaman karşımız karşı tarafta kılıçlarını çekmişler Allah'ın dinini söndürmeye kalkıyorlar. Bayrağını indirmeye kalkıyorlar. O babamız olsa karşıda bizim düşmanımızdır. Çünkü Allah'ın düşmanıdır. Delil işte Tevbe suresi 24. ayet. Ne diyor? İşte kardeşleriniz, babalarınız vesaire. İşte bu çok önemlidir. ve la vel bara akidesi arkadaşlar çok önemlidir. Bunu biz içimizde olması olmaz olması lazım. Ondan sonra ne yaparız? Mının fıkhını öğreniriz. Bazıları bize fıkhını öğretiyorlar. Asıl akideyi öğretmemişler. Bu sefer ne oluyoruz? He? Hiçbir şeye benzemiyor. Bir kuşu getirmişler. Ayağını kesmişler. Gagasını kesmişler. Kanatlarını kesmişler. Kuyruğunu çatmışlar. Al çocuk demişler sana bu kuş. Demiş bunun neresi kuş? Siz bize akideyi öğretiyorsunuz. Vela vel öğretmiyorsunuz. Ondan sonra işte hoş öğretiyorsunuz sadece. İçini boşaltıyor. Aslında bu kimin matodudur amellerin içini boşaltmak? Amelleri kabul ettirmek bize ama içini boşaltarak? Kimin matodudur bu? Şeytanın. Şeytan bize dese vazgeç. Vela vel barakidesinden biz uyanırız. Haa bu düşmandır bize vazgeç diyor. Uymarız buna. Ama ne diyor? Yo diyor sen bunu akidedir. Tamamdır. Eyvallah. Ama içini başartıyor. Alıştırıyor bizi. İşte bu önemli meseledir. Bu çiayette delildir. Fazla hayat, bir sürü ayetler var. Tabi biz hepsine girsek bu tefsir dersi olur. Bir sürü ayet var neyi velavel beren şart olduğu dinlen gereklidir. Olması olmazdı. Geçen derste dedik la ilahe illallah'ın neydir? Şartıdır. Velavel beren. La ilahe illallah dedim bitti mi iş? Evet. Şimdi bundan sonra bunu anladıktan sonra bunu uygulamaya geleceğiz. Bunun uygulaması toplumda nasıl olur? Toplum dedik bu dünyada. Biz yaşıyoruz. Bu dünyada ne var? Kafirler var, müşrikler var, facirler var, fasıklar var, musulmanlar var, musulmanların içinde dereceler var. Bunu nasıl oturturuz biz? ehl sünnete göre bu nedir? Şimdi biz fıkhını bildik, şeyini bildik, inancın akideyi bildik. Vaciptir, gereklidir. Nedir? Lâ ilâhe illallah bir parçadır. Biz dersek Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman Allah bu o bir ilahlara tabi olanlar da yoktular. Allah'ın düşmanı kimdir? Başka ilahlara tapanlardır. İlah nedir? Allah Teala burada açıklıyor ayette. Bazı insan diyor nefsini, havasını ilah yapar. Ben nefsime uydum. O ilahtır. Ona uydum. Bazı şeyhini ilah yapar. Bazı e, aşiretini, matodünü milletini vesaire. Bunlar nedir? Hepsi Allah'ın düşmanıdır. Kim Allah'ın dostudur? Sadece لا ilahe illallahı kabul eden. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O Allah'ın dostudur. Sen de dersen Allah'tan başka hak ilah yoktur. O da senin dostun olur. Bu dünyada dost olarak kalsanız, dost olarak ölseniz, cennette de dost olarak aynen yerdesiniz. Kimiyle? Peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle, evliyaullahlarda, sıddıklarda. Bunlar hepsi neymişler? Allah'ın dostu dost, düşmanı düşman. Var mı orta yol? Var mı gidip papayı öpeyim? Yoktur. Böyle bir şey olmaz İslamiyet'te. Anlatabildim mi? Olabilir, saygı gösteririz. Ama biz gidip ayağını öperiz. Biz küçüküz. Olmaz bu. Hatta bu ne zaman olmaz? En mustasaf zamanında. Bilirsiniz o sahabenin Hazreti Ömer zamanında. Esir alınır. Şam'da Esir alınır. 40 kusur vafa, bir rivayette yüz kusur. Sahabe de onuyla. Bu da başlarıdır. Ona o kadar işkence verirler. Dininden dön, Allah'a kifret, Resul'a kifret etmez. O kadar işkence verirler etmez. Ondan sonra kaynak bir yağ getirirler. Kaynıyor. Önünde bir adam atarlar içine. Hemen adam erir gider. Buna diğerler demiyorsan sen de atarız. Atın diye. Getirler atmaya bağlar. Çin başta durmuş? Heriklis. Heriklis nedir? Rumun başıdır. Ne diyorlar Heriklis'e? Heraklis yani kralları, Kayser. Ha diğer bu ağladı, korktu filan hemen ciliş yapayım bu noktada Der ona niye ağladın? Yer korku mesela zinnet ring gibiydi. Bana ağladım dedim ya 1 kilo üç ruhum olsa da Allah yolunda gitseydim. <gülüyor> ne güzel ben işte Allah yolunda ölüyorum. Sabat kılmışım işte vallahi burada belli eder. Adam ne diyor sana? Küfret Etmedi. Halbuki şer'en eğer tam ikrah altındaysan yapabilirsin. Amr bin Yasir izin verdi. Ama azimet her zaman öndedir. Bu azimeti aldı. Canlandırdı. Niye canlandırdı? Bize örnek olsun. Bir gün oluruz biz mustazaf oluruz. Al size örnek. Yemekçi bir tane deri, et, kemik olan insan imanı var varsa duruş yapabiliyor. Yoksa ne çitokat vurdular kadının hanımının başına tıstırdılar yani seni içten kavdular her şeyi teslim oldun. Velavel bara burada belli. Ondan sonra Başladı fire vermeyelim. Kayser. İşte gel filan yap, gel böyle bir kelime de. Demem dedi. Dedi iyidir. Ben seni salacağım. Çünkü Kayser de asıl böyük bir adamdır. Resulullah'ın risaletine iman bile getirdi. Rivayetlere göre. Ama korkusundan uydu atrafındaki papazlara. Yoksa Yakin etti. Bu Muhammed Resulullah'tır. Hatta Abu Sufyan'ı getirdi. Konuştu. Adetleri çok alıyor. Soy nedir? Neyle meşhurdur? Sıddıkla yalan der mi? Hayatta dedi Abu Süfyan Demek ki biliyordu. Ama korktu. Sonra dedi beni mahcup etme. Gel benden özür dile. Beni dileme. Dedi Sonra bu baktı bu sahabe ya bir özür dilemekten dedi tamam özür dilerim senden bir şerkle ha bir de dedi özür dilemem sonra dedi özür dilerim cizli dilerim senle yok dedi o zaman dedi cizli dile başımı öp sadece dedi bir şerkle öperdim beni serbest bırakmazsın sadece ha? 100 sene esiri de Müslüman da benimle bırakacaksın فکھا neyi atlattı en zor sınavı atlattı yak havuzunun sıcak kaynak یعنی havuzunun başında neyi atlattı sınavı atlattı ama geldi en hafif yere orada fıkh etti bu sahabe dedi ki öperim bir şertle yüz sene adamı da kurtarırım kendimi. olsun dedi bir öperim ondan sonra Yani bizim tabirimizle yere tükürür. Hakikaten öptü başını yüz tane esirle beraber döndüler Medine'ye. Hazreti Ömer ve ma edrake ma Hazreti Ömer Bilirsiniz Hazreti Ömer kimdir? Ha? Cereç yoktur. Hazreti Ömer bu olayı duydu. Gelmeden önce tabi olayı yetişti Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer kalktı camide onu karşıladı. Dedi bu Abdullah'ın başı görüyorsunuz. Öpülmesi lazım. Çekti Abdullah'ın başını öptü. Bütün Müslümanlar sırayı düzündü bu mübarek için başını öpüyorlar. Hem duruşuna hem yüz tane adamı feqil Kim bu duruşu yaptırdı bura? İmanı. İman demek ki zanlanıp kimin talebesiydi bu sahaba? Resulullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kadar arkadaşlar. İnanacaksın. Bir meseleyi de inandığın fıkhını bileceksin. Her insan inanırçan aynen şeyi canlandırabilir mi? Ben inanıyorum ama cahilim. Ne yaparım? Hata da yapabilirim. Şeytanın oyuna da gelebilirim. Zaten cahiller şeytanın oyuna geliyor. Hristiyanlar nedir? Hristiyanlar çok samimidiler. Ben bugündekiler gündekiler diyemiyorum. Haşa. Bunlarda samimiyet bile yok Hristiyanlık kalmamış. Çilise dinini, diyanetini, her şeyini satmış. Neyi biliyorlar? Allah Teala diyor, bunlar tahrif ederler. Bu yetmişler. Ama ben o Hristiyanlardan bahsediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile. Allah Teala ne diyor? Hazreti İse'den sonra Resulullah zamanına kadar diyor, bunlar nediler? Vela dallin diyoruz. Dalalet ehlidiler. Neden dalalet ehlidiler? Yollarını kaybetmişler. Bak Magzub-ı Aleyhün dedi Yahudilere. Yahudiler yollarını kaybetmemişler. Yahudiler her şeyi benden senden iyi bilirler. Ama ne yapıyorlar? İnandıkları gibi yaşamıyorlar. Kolaydır. kendilerine kılıf uyduruyorlar. Yahudi bunu yapabilir. Allah'ın emrini değişebilir. Bak Allah dedi onlara cirin kapıdan başınıza eger çen hita deyin. Onlara dediler? Değiştirdiler. Başka şey söylüyor. Evet. Bir rivayet rivayette. Maksat nedir? Yahudi meşhurdur. Değişir. Bir senesine gelsen Habrine desen Al sene bu kadar Altunu Tevret teçibi benim için Kaldır. Zineyi Beni Haram et. Yeniçkiyi Beni Haram et. Olur der. Hemen Sene bir Yazı verir. Elinde Dolaşırsın. Bunu Yapar. Onun için nedir? Bunlar gazebe uğramışlar. Affedilmezler. Bugün de var mı bunlardan bizim ümmette? Hem de bol. Bu dönemde çok var. Biliyor, dini değiştiriyor. Bugün de işte Suriye'de biliyorsunuz. Suriye'de Buti diyen, Hassun diyen müftü, Suriye müftüsü bu Dacceller'dendiler. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Kılıfına göre uyduruyorlar. Buti Hafız Esed ne söyledi? Dedi bu yer üzerinde mümin insanlardan birisidir dedi. Ruhunu, cennete taşır. Ruhunu meleke cennete taşır. Bak bu iftira Youtube'a girin. Arabca bilen Youtube'a girsin. Şu anda binlerce videoları var. Hafız Esed'in kendi namazını kıldırdı. Halbuki Hafız Esed bırak fasıklığı... Musayridir. Musayridi Ehl-i Sünnete göre Müslüman değil. Mücinde alimler hepsi Ehl-i Sünnete talebi bunlar Müslüman değiller fetva vermişler. Bugündekiler ki bugündekiler diktenin altında korkuyu bile kırmışlar şöylüyorlar bana. Eski kitaplar zaten o yazıyor. Dört mezhep buna ittifak etmişti. Hassun bugünün müftüsü Tam de, de, Deccal'in tekidir. Kim için çalışıyor? Kendi ilahi için. Dini ayetleri kılıfa uyduruyor. Üç gün önce Hımız'da video var YouTube'da Hımız çentinde bir cence öldürdüler. Mücahit 6 aydır evlidir. Anası bir beddua bastı. Ey Hassun ey dedi. Oğlunda bulursun bunu inşallah. Vallahi ben onu duydum, canlarım böyle titredi. Allah. Ana nasıl bir ana? peçe yaşlı kadın. Peče eldovan. Hele Müslüman Kadınlar durmuşlar beddavad. Ama ana ne dedi? Hassun dedi. Buti dedi. Oğlunuzda bulacaksınız bunu inşallah. Ben de buradan size müjde vereyim. Dün Hassun'un oğlunu öldürdüler. Allah. El ceza'u min cinsil amel. ولا والبراء الله işlediğin am, cezayı ameli cezasını verirsen de tagut çalışıyorsun milletin uşağını çocuklarını tahut öldürüyor sen de ona fetva veriyorsun kılıfına oyduruyorsun Müslümandır hatta en son fetvası dedi çim baş aracda baş kaldırsa İslam devletine baş kaldırmış oluruz E Değ de çimden alıyor put diyen zattan alıyor Biz de bilmemişiz bu bütün Allame-i Cihan diye kaç senedir kitaplarını okuyuruz, alim diye zannediyoruz. Alim nerede bilinir? İşte zor dönemde bilinir. Velâ ve'l-bala'da bilinir. Ya en azından sen bir şey söyleyemiyorsan tagutun karşısına Resulullah'ın dediği gibi tek bir köşeye fitneden kaç. Tagut sana demez gelinler kılıç başında sanca illa fetva ver. Ben İtizal ettin dersin evinde oturursun. Öldürseler de seni şehit olursun. İşte sonra Hassun dün çıktı oğlu öldıktan sonra hutba verdi camide. Ne dedi bilir misiniz cenazede? Vallahi, vallahi, vallahi yemin ediyor. Oğlum cennete gidiyor. Gözümden görüyorum diyor. ya İşte bu türlü meseleler nedir? Vela vel bara. İman, sen ilmin olabilir. İmanın zayıf olsa ilim bir şey yaramaz arkadaşlar. İmanla ilim bir bir arada olur. La ilahe illallah. Sonra ne diyor Muhammed Resulullah? Muhammed Resulullah nedir? İlimdir. Ben la ilahe illallah'ı nasıl bilirim? Muhammeden Resulullah yoluyla bilirim. Çünkü dedik ki La ilahe illallah رسول اللہ رسول la رسول اللہ yer üzerinde vardır. Ama şeytan ne yapmıştır La ilahe illallah içini boşaltmıştır sadece ne kalmıştır e bir günde bizim ülkede de var adam La ilahe illallah diyor adam var camiden çıkıyor diyor karhasın şeriat demek ki La ilahe illallah diye, diyor ama anlamını bilmiyor yani de içini boşaltmış şeytan onları Geçerli mi? Değil. Neyle geçerli olur? İşte onun için Muhammeden Resulullah şerttir. Allah da ayette diyor ki Allah ve Resulü Allah ve Resulü nasıl biliriz Allah'ı nasıl tanırız biz? Resulü vasıtasıyla tanırız. Allah'ı o bir peygamberlerde Hazret Adem'den Hazret İse'ye kadar her şey haber vermiş tanıtmış hakkıyla da ama ne olmuş? Şeytan içini boşaltmış. Resulullah geldiğinde bir sete, la ilahe illallah yer üzerinde var mıydı? Yokuydu. Kilişe vardır ama içi boşuydu. Ne geldi Resulullah? Bize anlattı la ilahe illallah nedir? Demek ki hakiki la ilahe illallahı kim getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? O zaman la ilahe illallahı biz yaşamadıkça Resulullahın dediği gibi biz Resulullah'tan önceye döneceğiz. Değil mi? Yanlış kabul etmez. O zaman sen bizi götürme ey hoca. Resulullah'tan önce hoşgörü papayla görüşelim bilmem ne yapalım. Olmaz. Ne kadar tarihinde güzel olsa, salih insan insanda olsan, allamecihan da olsan kusura bakma. Yanlış yanlış. Sahaba yanlış yapmışsa alimler diyorlar, bu yanlış yapmıştır. Bir de insan hoşgörüyü düşmanın kucağından ilan دشمن کھجا ایلہ نتمس دشمن خرشہ سنانا چوکوں شم سی سالانس اللہ وڑا سلو inandık جہاد bu ایمان beynimizde kaldı Bir de kalbimize inmesi lazım Mesafe çok kıssadır, iyi de رسول Salih olsa bütün askeri iyi olur. Ama kumudan saktekar olsa ne olur? Askerden arkada kalsa asker de kaçar. Onun için bu kalbe inmedi tevriden pratiya bu nedir? İman geçersizdir. İman derslerimizde, biz imanın tanımında bu derste de dedik, iman üç şeyden müteşekkildir, mütekevvindir, Oluşur. O da nedir? İtikat, söz, amel. İşte bu çok önemlidir. Kalbimize inmesi lazım ki o cihat, e, iman, ki biz cihat edebilir. Bir mücahit nasıl cihat edebilir? Bak bir mücahit cennetin kokusu burnuna gelmezse o mücahit değil. Hakiki mücahit böyledir. Şimdi bugün orduda da dünyanın her ordusunda olsun. Bir devlet bir devletten savaş yapıyorsa o askerler savaşa neyle gidiyorlar? Yen paralı askerdir mecbur gidecek. Yen de mecburi askerdir. Ama İslam'da öyle değil. İslam'da cönülden gideceksin. Gitmesen ağlarsın. رسول متلر نہیں kadar ağlıyorlar içleri tizliyor. Böyle adam geçse cihada cennetin kokusu burnunda mı? Ya bunlar Medine'de cennetin kokusu burnlarında. Ne kadar fark ediyor. İşte hakiki mücahit böyle olur. E ne geldi bunlara? Müjde geldi. Nereden geldi? Yeddi semadan. Dedi ya ey Muhammed dedi. Ey elçim. Bunlar bir vadiden geçseniz, bir aziyet çekseniz, savaşıyorsanız Bunlar sizinle bütün amelde müşterektirler. Demek ki niyet insanı kurtarır. Niyet çok önemli meseledir. Niyet insanı ne yapar? Kurtarır. Niyetin salih olacak, amelin salih olacak. Amelin salih olsa, he? niyet de muvafakat etse o olur? Cennetin kokusu burnuna gelir. Her şey de böyledir ya. Onun için hakiki mümin ihsan derecesini elde eder. İhsan derecesi nedir? Ben Allah'ı görmüyorsam Allah Talebe beni görüyor. Ben yol ben şimdi bu odada oturmuşum yalnız önümde televizyon var. Kimse beni görüyor? Hayır. Bakarım kadına. Günah işlerin. Nedir bu? Demek ki ben hakiki mümin değilim. Ya ben siz Ahmet Mahmut görmüyorsa ama onların raddi Ha ben bakamam. Allah-u Teala'dan utanırım. O görüyor beni. İşte bu zirvette yıkanmış. Bu sıddıklardandır. Müjdeyi almış. Nereden almış? 1400 sene önce almış. Kim, bak bu arkadaşlar bizim aramızda oturanlardan. Kimin, kim bunu uygulasa o müjde ona hak etmiştir. Hepimiz de bunu yaşıyoruz. Hepimiz yalnız kalıyoruz. Hepimiz şey yapıyoruz. Ne zaman biz hissettik He? Allah Teala görüyor bizi. O zaman imanın zirvetini لامش. Onun için bu ayette de Allah Teala وَجِحَادُ دُنْ فِي سَبِيلِهِ Allah yolunda cihadı ne göstermiş? Amelleri, şeriatin sembolüdür. Onu göstermiş. Yani bir hitap gelse, bir okula dese, ey müdür sen böyle yap. Yani Bütün öğretmenler, bütün telebeler o hitaba tabi ettiler. E, Cihad, bütün ameller hiç gördünüz mü bir mücahid savaşa gitsin, İslamiyet'i bilmiyor. ha Bu as normal askerde olur. Ama cihatta olur mu? Olmaz. Hakiki mücahid dedin. Onun için bazı cihadlarda bugün de de yaşadık bunu, zefer kazanılmadı. Allah Teala bir kaide kurmuş. قُلْ هُوَ مِنْ اِنْدِ اَنْفُسِكُمْ Zefer niye kazanmadı? Siz kendi nefsinizdendir. Bakın dönün nefsinize. Bunu sahabe de yaşadı. Ühüd'de yaşadı mı? Yaşadı. Önce Ühüd'de zefer kazandılar. Sonra emre uymadılar. Muhalefetten zazekasıl dolara. Resulullah dedi. Bizi görseniz, kazanmışız, ne yapmışız, ben inmedikçe, demedikçe inmeyin. Bunlar iştihad ettiler. 50 tene, ok İçtihad i̇şte et. Ya dediler tamam. Zaten biz Resulullah bizimden olduktan sonra biz zefer mi kaybederiz? Zaten Bedir'de de kazandık. Küffari Kureyş'te fare gibi kaçırdılar Müslümanların önünden. Tamam dediler. O zaman ne oldu? Caza kesildi. Bir ordu da onların yüzünden cazayı. Sonra ders alındı mı? Şeytan var. Nasıl alınır? Ne oldu bir de? Döndü. Mekke'ye ettiler Artık iş bitti. Mekke... Her şeyin başı çöktü. Sanki piknike gidiyorlar. Havazın. Hüneyn Savaşı'na gittiler. Biz çok artık. Kim bizim karşımızda durabilir? Dediler. Ne oldu? Hepsi kaçtı. Kim kaldı Resulullah? kaç sahabe yanında kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ne dedi? Atın üzerinde durdu. Enâ nebiyyün lâ kelib. انا ابن عبد المطلب ben peygamberim yalan değil Zeferden müjdelenmişim ne yapıyorsunuz siz ana ibni abdül muttalib ben de soylu mekkeli o peygamberim yani bizim sülalemizde ne var Hazreti İsmail'in şeref bizdedir Mekke'nin idarası be ni Haşimdedir ana ibni abdül muttalib He? Ondan sonra ne oldu? Sahabeler diyorlar sanki biz bir dene bir kalosu nasıl insan üzerinde döker aynı öyle olduk diyor. Bir de hepsi döndü. Hatanın farkına varıldı. He? İşte bak burada ne önemlidir? Önemli baş. Kaid lider nedir? Önemlidir. İşte kalpte insanda böyle önemlidir. İman da Böyle önemlidir. Onun için ve la vel meselesi nedir? Olması olmazımızdır. Nasıl olur birden ne la ila illa desin ondan sonra her şey bizim dostumuzdur. Ya bu da insan. E, bu da insan ise niye Allah Teala çafirlerin başını kesiyor? İşte buradan da müsteşrikler ve çafereler bize giriş yapıyorlar. Nereden giriş yapıyorlar? Beni kurayza رسلے پیشے ne تھر ملے bu لا kan Göçücüdür. İşte bak çesti bunları bilen. Ya siz de günde e, bir e, tabii bir, bir şüphetle. Yok böyle gerçek. Yani dediler Amerika ne dedi? Dedi e, Bin Laden yıkmış şeyi. E Bin Laden yıkmışsa git Bin Laden'i yakala. Yok. Talibeni de madem Bin Laden'i destekledi onu da Onu, o, tamam git talibeni yakala yok hepsi fatura ödeyecek bir ülkede milyonlarca insan öldü saddam nasıl bize baş kaldırır öde faturayı kaç milyon insan öldü e, bugün de bugün de bugünün sayılarıyla 2 milyonu geçmiştir nerede kim kanlıdır ama tarih boyunca var mı böyle bir tane evet var tatarlarda var sizin gibi Değil mi? Bunlar da çakdaş Tatarlardır. Tatarlar her şey işi kılisten geçirirler. Ne, ne şeytanıllar, ne sınır tanırlar ne bir şey. Yamyamdılar. Zaten Amerikanın arkadaşlar tarihine baksanız Amerikanın tarihi kandan kurulmuş. İlk bayaz adam ayağını adaya koydu, kesmeye başladı. Hatta en son Amerikalleri kestiler. Orjinal Amerikalleri. Kızılderliler diyorlar olar. Orjinal Amerikalleri Hepsini kestiler. Ondan sonra ne yaptılar? Başladılar atrafa sıçlamaya. Amerika'nın tarihi 250 ise tarihini okusanız kanla başlamış kanla bitmiş. Şu ana kadar da devam ediyor. E Resulullah ne yaptı? Sadece hıyanat edeye ceza verdi. O da ne yaptı? Kızlarını getirdi, e, birinin kendisine eş etti. Yani ikram etti. Sizin gibi değil. Öldürdü, sürükledi, çaldı, çırptı. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste e, bu bunun fıkhını oturturuz. ehl sünnete göre nedir? ehl sünnete göre ve la vel barayı oturtacağız. Burada da üç şükür var. Bir tam dost, bir tam düşman, bir de ortası var. Onu da inşallah önümüzdeki derste şey yaparız, e, işleriz inşallah. Allah hepimizi ve barah, dost ve düşmanı hakkıyla anlayanlardan ve inananlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.